Bismillah ve elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulullah ve Ba'd. İmanın bu altı şartından birincisi Allah'a iman. Allah'ın varlığına, birliğine yani bahtaniyetine her şeyin Rabbi, sahibi ve yaratıcısı olduğuna, ibadet çeşitlerinden her şeye sadece Allah'ın layık olduğuna, onun kemal sıfatlarla sıfatlanmış ve her noksan sıfatlarına uzak olduğuna inanmaktır. Bu imanın izleri insanın yaşayışında Allah'ın emirlerine yapışma ve yasaklarından uzaklaşma şeklinde ortaya çıkmalıdır. Allah'a bu şekilde iman etmek, onu şu üç hususta birlemeyi gerektirir. Birincisi, Rabliğine dair fiili, rububiyet tevhidi. İkincisi, ilahlığına dair ibadi, Ulûhiyet tevhidi. Üçüncüsü ise, isim ve sıfat tevhididir. Birincisi, rububiyet tevhidi. Rububiyet, Rablik, Rab olma anlamına gelir. Allah'ın Er-Rab nispet edilen bir kelimedir. Rab kelimesinin lügat manası çokçadır. Terbiye eden, mülk ve iktidar sahibi, efendi, işleri düzenleyen, idareci, nimet veren, tamamlayıcı ve yönetici gibi anlamlar bunlardandır. Allah'ın mahlukatı üzerindeki rububiyeti ise, yerleri ve gökleri, tüm mahlukatı yaratan, tüm canlılara hayat veren, öldüren, ve yeniden diriltecek olan, onların hepsinin rızkını veren, onların sahibi olup tanızın ve terbiye eden, alemdeki bütün işleri idare eden, gökte ve yerde emir sahibi, fayda ve zarar veren, mükafatlandıran ve cezalandıran, bolluk ve darlık veren, yükselten ve alçaltan, kainattaki her şeyi gören, duyan ve bilen, kendine dua edildiğinde işitip duaya icabet eden varlık olarak bilinmesi ve birlenmesidir. Bu tür tevhid Allah'ın kaza ve kaderine ve zatında bir oluşuna inanmayı da içinar. Hamd övgü alemlerin Rabbi Allah'a'dır. Fatiha 2. De ki gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren fakat kendisi yedirilmeyen Allah'tan başka dost mu edineyim? En'am 14. İyi bilin ki yaratma ve emretme onundur. A'raf 54. O size hayat veren sonra sizi öldürecek olan ve sonra yeniden diriltecek olandır. Hac 66. O kullarının üzerinde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. En'am 18 ve 61. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Kef 26. De ki Allah'ı bırakıp da sizin için fayda ve zarara güç yetiremeyen şeyleri mi tapıyorsunuz? Maide 76. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu... Ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verecek olursa o her şeye kadirdir. En'am 17 Hak dua ancak ona yapılandır. Onun dışında dua ettikleri onlara hiçbir şeyle icabet edemezler. Rahat 14 Tevhidin bu kısmına Kureyş müşrikleri ile çeşitli din ve inanca sahip kimselerde inanmaktadırlar. Buna rağmen onlar müşrik olmaktan kurtulamamışlardır. Bu söylenenlerin delili ise şu ayetlerdir. Şayet onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette ki Allah'tır derler. De ki size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim sahiptir? Ölüden diriyi ve diriden ölüyü kim çıkarır? Her işi kim idare ediyor? Allah'tır diyecekler. Yunus 31 Onlara gökleri ve yeri yaratan Güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan mutlaka Allah'tır derler. Ankebut 61 Onlara gökten su indirip ölmüş olan yeryüzünü onunla dirilten kimdir diye sorsan elbette ki Allah'tır derler. Ankebut 63 De ki eğer biliyorsanız bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Yedikat kat göklerin Rabbi azametli arşın Rabbi kimdir diye sor. Onun Allah'ındır diyecekler. Eğer biliyorsanız her şeyin mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi kollayan fakat kendisi korunmayan kimdir diye sor. Allah'ındır diyecekler. Mü'minun suresi 84 ve 89. ayetler arası. Bunun sebebi kulların kalplerinin fıtraten Allah'ın tek Rab oluşunu kabul edecek şekilde yaratılmış olmasıdır. Bundan dolayı tevhidin diğer bir kısmını da kabul etmedikçe... Rehubiyet tevhidine sahip kişiler müşriklikten kurtulup müvahhid olamazlar. İkinci kısım Ulûhiyet tevhidi. Ulûhiyet kelimesi ilahlık, ilah olma anlamına gelir. Kendisine ibadet edilen mabut anlamındaki ilah kelimesinden türemedir. İlah kelimesi hem gerçek ilah olan Allah için hem de Allah'tan başka ibadet edilen batıl ilahlar için kullanılır. Uluhiyet tevhidi bütün nebi ve rasullerin ilk ve son ortak çaresidir. Nebilerin gönderiliş ve kitapların indiriliş sebebi tevhidin bu kısmıdır. Mümin ile kafir, cennetlikler ve cehennemlikler bu tevhidle birbirinden ayrılmıştır. Allah'ın mahlukatı üzerindeki uluhiyeti ise her türlü saygı yoluyla kendisine saygıyı, kalbi ona bağlamayı, sevgi, korku, ümit, tevekkül, tevbe ve yönelme gibi kalbi ibadetleri, ruku, secde, tavaf, oruç, hac gibi bedeni ibadetleri, zekat, sadaka, adak, kurban gibi mali ibadetleri, itaat, tazim, yüceltme ve ihtiram yani hürmet etme gibi bütün ibadetleri yalnızca ona yapmayı içerir. Allahu Teala cinleri ve insanları sadece kendisine ibadet etmeleri için Ölümü ve hayatı ise kullarından hangisinin daha güzel davranacağını imtihan etmek için yarattığını bize Zariyat Suresi 56 ve Mülk Suresi 2. ayette bildirmiştir. Şimdi uluhiyet tevhidini açarak inceleyelim. Birincisi kalbi ibadetler. Ümmetin içinde bulunduğu uluhiyet tevhidine aykırı söylem ve eylemler yoğunlukla kalp ile yapılan ibadet çeşitleri hakkında olduğu için öncelikle bu meseleyi açarak incelemek gerektiği kanaatindeyim. Kalbi ibadetler çeşit çeşittir. Bunlardan ilki sevgidir. Kul Allah'ı ihlasla sevmeli, onu sever gibi başkalarını sevmemeli, onun sevgisi en üstünde öncelikli olmalıdır. Aksi ta takdirde bu sevgide şirk koşma olur. Bakara suresi 165. ayette insanlardan bazıları Allah'tan başka eşler tutarlar da Allah'a sever gibi onları severler buyurulmaktadır. İnsan başkalarını sevme fıtratı üzere yaratıldığına göre Allah'ı sevmek bu fıtratı bozmayı değil İslam ile terbiye etmeyi gerektirir. Mümin her şeye layık olduğu sevgiden hakkını vermeli ancak Allah'ın sevgisi en önde ve her şeyin üstünde olmalıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 24, 24. ayette şöyle buyurmaktadır. De ki eğer babalarınız oğullarınız kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulüne ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise Allah emrini getirinceye kadar gözetleyin. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Sevginin bir ibadet şekli olduğu şu ayette de bize net olarak bildirilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Rasulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Mücadele suresi 22. ayet. Dostluk ancak sevgiyle yapılır. Bu sebeple dostluk beslemekle de dinen sınırlar çizilmiş kalbi bir ameldir. Şu ayetlerde bunlara işaret edilmektedir. Sizin dostunuz ancak Allah, Rasulü ve ruku ederek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Naide 55. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden her kim onları dost edinirse o da onlardandır. Maide 51 Müminler, müminleri bırakıp da kafirler dost edilmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ali İmran 28 Bu ayetin benzerleri Nisa 144 ve Mümtehine birinci ayetlerde de gelmektedir. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost yani veli edinmeyin. Tevbe suresi 23. Aşağıdaki iki hadis de sevginin iman ile alakasını ortaya koymaktadır. Bunlardan birincisi Mu'cemül Kibir'de Sahiha ve Sahihül Cami'de rivayet edilen şu hadistir. İman bağlarının en kuvvetlisi Allah için sevmek, Allah için boz etmek Allah için dost olmak ve Allah için düşman olmaktır. İkincisi ise Ebu Davud ve Ahmet bin Hamim'in müsneline gelmekte şöyle ki Her kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah için koyarsa muhakkak imanı tamamlamış olur. Kalbi ibadetlerin ikincisi korkudur. Sadece Allah'tan korkarak korku ve sakınma ibadetiyle Allah birlenmelidir. Fıtri korku ile ibadet olan korku birbirine karıştırılmamalıdır. Kişinin bir canavardan veya başına dayanmış bir silahtan korkması Allah'ın fıtrata koyduğu bir cinstendir. İbadet olan korkunun anlamı ise Allah dilemedikçe Allah'tan başka hiçbir varlığın yarar ve zarar veremeyeceğine, gücü ve iradesiyle zarar verip faydalandırmaya kadir olan varlığın sadece Allah olduğuna itikad etmek inanmaktır. Ancak Allahu Teala, mahlukatından bazısına diğer bazısına zarar dokundurma da sebep ve vasıta kılabilir. Her kim mahlukatın kendi gücü ve dilemesiyle zarar verebileceğine inanır ve ondan korkarak sakınırsa korktuğu varlığı Allah'a ortak yapmış olur. Fıtri korku duyulan şeye karşı da tedbir alınır. Ancak bu korku kişinin mükellefiyetinden hiçbir şeyi terk ettirmemelidir. Nitekim savaşta bile namaz terk edilmez. Yani Allah korkusu daima fıtri korkunun önünde olmalıdır tağuttan korkularak Allah'a itaatin terk edilmesi tedbir almakla beraber cinlerden korkulması zarar verir endişesiyle ölüden veya gaip canlıdan korkulması evliya diye empoze edilen taş, ağaç, kabir gibi varlıklardan korkarak çaput ve ip bağlanması gibi davranışlar çeşidi çok olan bu hususa birkaç örnektir. Halbuki Allah Azze ve Celle sadece benden korkun buyurmakta. Nahil bir Yunus suresi 107. ayette ise eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise i̇bn Abbas radiyallahu anhuma'ya hitaben şöyle demiştir. Ey çocuk Allah'ı yani onun hakkını koruyup gözet ki Allah da seni korusun. Allah'a gözet ki onu karşında bulasın. Bir şey istediğin vakit ondan iste. Bil ki ümmet sana bir şeyle fayda vermek üzere bir araya gelse Allah'ın senin için yazdığı şeyin dışında asla fayda veremezler. Ve ümmet sana bir şeyle zarar vermek üzere bir araya gelse Allah'ın senin için yazdığı şeyin dışında asla zarar veremezler. Kalemler kaldırıldı ve defterler kurudu. Bu hadis Tirmizide ve Ahmet bin Amel'in müsnedinde rivayet edilmekte. Gerçekten de Kur'an ve sünnetten öğrendiğimize göre nice zalim sultanlar ve kalabalık topluluklar nebilere ve salih insanlara zarar verememişlerdir. Kalbi ibadetlerin üçüncü kısmı ise dua, tevekkül ve ümittir. Buradaki tevekkülün manası güvenip dayanma, her şeyin Allah'ın elinde olduğuna inanmaktır. Dua, tevekkül, ümit ve sadece Allah'ın yapabileceği, başkasının güç yitiremeyeceği hususlarda Allah'ın birlenmesi gerekir. Aksi takdirde kendisine dua edilenler, tevekkül edilenler, yani dayanılanlar, ümit beslenenler, yapamayacağı hususta da yardımı istenenler, ister Allah'a yakınlaştırılmış melek olsun, ister Rasul veya Nebi olsun, isterse de salih bir zat olsun, diğer bir tabirle Allah dostu olsun, yani her kim olursa olsun, bunlar Allah'a eş koşulmuş olur. Şu ayetler bunlara açıkça delillik etmektedir. Allah'tan başka sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o takdirde sen muhakkak zalimlerden olursun. Yunus 106. Eğer müminler iseniz Allah'a tevekkül edin. Dayanın. Maide 23. Muhakkak ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler işte onlar Allah'ın rahmetini ümit eder, isterler. Bakara 218. Yardım yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır. Alimran i̇mran 126 Bir benzeri için Enfal 10. ayete bakılabilir. Onun yani insanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçi melekler vardır. Rab 11 Bu ayetlerde açıkça görüldüğü gibi yardım ancak Allah'tan istenir. Koruyucu ve yardım edici sadece Allah'tır. İnsanın başına gelen bir musibetten kendisini koruyacak olanın ölmüş ya da o an yanında olmayan bir canlı olması inancı batıl bir inançtır. Allahu Teala'nın bizim için yarattığı hayat nizamında bir ölünün yardım etmesi söz konusu değildir. O ölü her canlı gibi imtihan için geldiği dünyada yapacağını yapmış ve eceliyle beraber buradan inişini kesmiş, kendisi için hazırladığı ve Rabbinin de kendisi için yarattığı şeye kavuşmayı beklemek üzere keyfiyeti bizce meçhul olan berzah aleminde beklemektedir. Onun değil yardım etmeye, kendisine yapılan seslenmeyi işitmeye bile gücü yetmez. Nitekim Allah Azze ve Celle, muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin buyurmakta. Neville suresi 80, Rum suresi 52. ayetlerde. Fatır 22. ayette ise, sen kabirdekilere işittirici değilsin buyurmaktadır. Allahu Teala kendisinden başka yardıma çağrılanların bu çağrıya cevap veremeyeceklerini, Net ve kesin bir dille şu ayetlerde bildirmiştir. Allah'ın dışında çağırdıklarınızın ne size güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. Araf 197 Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o çağırdıkları çağıranlara yardım etmeye güç yetiremezler. Aksine o çağıranlar çağırdıkları kişi veya nesneler için yardıma hazır askerdirler. Yasin 74-75 Ayetlerdeki bu hitaba uzakta bulunup da çağrıyı işitemeyecek konumda bulunan diriler de dahildir. Allah'ın şeriat yapmadığı hususlardan bir diğeri de ölmüş birilerini Allah ile kendisi arasında vesile yapmaktır. Halbuki şer'i vesile çeşitleri üç türlüdür. Birincisi Allah'a Esma-ül Hüsna'sıyla en güzel isimleriyle dua etmek İkincisi, salih birinden kendisi için dua etmesini istemek ve üçüncüsü salih ameller karşılığında Allah'tan istekte bulunmaktır. Sırf bunun için yani bu vesile Allah ile kendisine vesile yapmak için türbeler ve kabislerlere ziyaret edilmekte yolculuklar yapılmaktadır. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarım sana beni sorduğunda ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına icabet ederim. Makara 186. Buyurarak kulları ile kendisi arasında bir şey konulmamasını istemiş ve kendisine dua edilme adabını bizlere öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin üzerine bina yapılmasını yasakladığı halde İslam beldelerine türbeler mantar gibi çoğalmakta, kabirleri mescit edinenlere lanet ettiği halde bu türbeler mescid edinilerek namaz kılınmakta. kabre doğru namaz kılmayı yasakladığı halde böyle yerlerde bu yasak dindarlık adına çiğnenmektedir. Bütün bunlardan Allah'a sığınıyoruz. Çünkü bunlar şirke götüren en büyük basamaklar. Bu okuduklarımız kalbi ibadetler kısmından idi. İkinci olarak inceleyeceğimiz ibadetler ise bedeni, mali ve diğer kalbi ibadetlerdir. Yani namaz, zekat, oruç, tavaf, adak, kurban, istiğfar, dua, tekbir, tehlil, tahmid, tevbe gibi bütün ibadetlerle de Allah'a birlemek gerekir. Bu ibadetlerin hepsi Allah'a hastır ve yapılması vaciptir. Bir kimse bu ibadetlerin birini veya birkaçını Allah'tan gayrını yaparsa, o ibadette başkasına Allah'a eş koşmuş, dolayısıyla kendisi de müşrik olmuş olur. En'am suresi 162 ve 163. ayetlerde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta: De ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Gene Nisa suresi 48. ayette Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği için bağışlar. Allah'a ortak koşanla gerçekten büyük bir günah işlemiştir buyurulmaktadır. Ehli Sünnet ve cemaate göre göre uluhiyet tevhidi ancak şu iki esasın varlığıyla gerçekleşir. Birincisi her türlü ibadet başkası için değil, sadece Allah için yapılmalı. Yaratıcının haklarından ve özelliklerinden hiçbiri mahloka verilmemelidir. Yani sadece Allah'a ibadet edilir. Allah'tan başkası için namaz kılınmaz. Allah'tan başkasına alak adanmaz. Kurban kesilmez. Allah'tan başkasına dua ve tevekkül edilmez. Ondan başkasından yardım beklenmez. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği diğer şeyler hakkında Allah'tan başkasına müracaat edilmez. İkinci esas ise ibadetler Allah'ın ve Rasulünün emirlerine yani Kur'an ve sünnete uygun olarak yapılmalıdır. La ilahe illallah diye yapılan şehadet gerçekleştirmek, ibadet, taat sevgi ve korku hususlarında allah Teala'yı birlemekle olur. Muhammedur Resulullah diye yapılan şehadeti gerçekleştirmek ise Allah'ın Resulü'nün emirlerine itaat edip yasaklarından sakınarak onun izinden giderek yani ona ittiba ederek ve ona mutlak ve şüphesiz bağlılık ile olur. Burada yeri gelmişken Tağut'tan bahsetmek gerekir. Tağut'un sözcük anlamı haddi aşan, azgınlığı çoğaltandır. Sılahi manası ise ister insan olsun ister cin veya putlardan olsun Allah'tan başa tapınılan ya da itaat edilen her şeydir. Tağutun kişiliği hususunda âlimlerin Kur'an ve sünnete dayandırdıkları değişik görüşleri vardır. Bunları şöyle özetleyebiliriz. Kulu Allah'a kulluktan, dinde ihlaslı olmaktan, Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan ve çeviren, kendisine tabi olunan ve itaat edilen, İtaatine de rıza gösterilen her şey tağuttur. Bütün bunlar ve bunlardan biri ister cin şeytanı, ister insan şeytanı, isterse bir ağaç veya taş ve isterse başka şey olsun durum değişmez tağut tanım içine girer. İnsanlar arasında onların hakları, malları, cezalandırılmaları gibi hususlarda Allah'ın kullarını en iyi bildiği halde onlara ıslah etmek ve cennete yönlendirmek için şeriat kıldığı hüküm, had ve tazir cezalarını hükümden kaldırmak için konulan gayri İslami kanunlarda bu kanunları koyup onları hak ve doğru kabul edenler de tağuttur. Bütün bunların hak olduğuna inanıp kabul eden ve teslimiyet gösterenler de tağuta inanıp Allah'a inanmaktan yüz çevirenlerdir. Kur'an'da geçen tağut ile ilgili ayetler. Birincisi her kim tağutu inkar edip yani reddedip Allah'a inanırsa ''Kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah işitendir bilendir. Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları karanlıktan çıkarıp aydınlığa götürür. İşte onlar cehennem ashabıdır. Orada ebediyen kalırlar.'' Bakara 256 ve 257 İkinci ayet ''Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi?'' Onlar cipte, sihire ve tağuta iman ediyorlar. Ve kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Nisa 51 Üçüncü ayet Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine tağutu inkar etmeleri emrolunduğu halde hakem olarak tağuta başvurmak istiyorlar. Nisa 60 Dördüncü ayet İman edenler Allah yolunda savaşırlar, küfredenler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın, şüphe yok ki şeytanın tuzağı zayıftır. Nisa 76 Beşinci ayet De ki Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazabettiği ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler, yeri daha kötü ve ve doğru yoldan daha fazla, daha fazla satmış olanların ta kendileridir. Maide 60. 6. Ayet andolsun olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye her ümmete bir rasul gönderdik. Nahil 36. 7. ve sonuncu ayet dinleyip de sözün en güzeline uyan tağuta kulluktan sakınıp Allah'a yönelen kullarımı müjdele. Onlara müjde vardır. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler de Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Zümer 17 ve 18 Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi tağutlar çoktur. Önde gelenleri ise sırasıyla şunlardır. Birincisi, insanoğlunu saptırıp Allah'tan başkasına kulluğa çağıran şeytan ki o tağutun başıdır. İkincisi, ismi ve cismi ne olursa olsun Allah'tan başka ibadet edilen ve kendisi de razı olan her şey. Üçüncüsü, Allah'ın hükümlerini değiştiren ve ...ve Allah'ın indirdiğinin gayresiyle hüküm veren zalim idareci. Dördüncüsü, İslam şeriatına ömüyen bütün metot, düşünce ve pozisyonlar. Beşincisi ise, kahin, müneccim, falcı, sihirbazlar ile gayb ilmini bildiğini iddia ederek onların yaptığını yapanlar. Şu iyi bilinmelidir ki, tağut hakkında ne denirse densin, bunlara inanmak ve tapınmak küfürdür. Kişi ayette geldiği gibi, tağut'u inkar etmedikçe... Allah'a inanmış ve onu birlemiş olmaz. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, yolların dost doğru oğlanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Azgınlık ise Ebu Cehil'in dinidir. Kopmayan sağlam kul, la ilahe illallah sözüne şahitlik etmek ve onu yaşamaktır. Bu yüce söz hem nefi yani yok saymayı hem de ispatı içine alır. Şöyle ki, la ilahe Allah'ın dışında kendisine kulluk yapılan her türlü tağutu inkar ederek yok saymayı için alır. İllallah ise kendisine kulluk yapılmaya en layık olan tek ilahın Allah olduğunun kabul edilmesini için alır. Geniş ve teferruatlı bilgi için ilgili ayetlerin tefsirlerine ve bu hususta yazılmış kitaplara başvurulmalıdır. Allah'a imanın üçüncü kısmı isim ve sıfat tevhidi. Bunun manası Allah'u Teala'nın en güzel isimlerin sahibi olup bütün kemal sıfatlarına vasıflanmış ve bütün noksan sıfatlardan uzak yani beri olduğuna, onun isim ve sıfatlarıyla yaratılmışların hepsinden ayrıldığına ve tek olduğuna iman etmektir. İsim ve sıfat tevhidi üç önemli esas üzerinde durur. Bu esaslardan birincisi Allah'ı mahlukatına benzetmemek ve bütün noksan sıfatlardan tenzih etmektir. İkincisi Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine sabit olan isim ve sıfatlara ziyade ve noksanlaştırma yapmadan, taatil, tahrif ve iptal etmeden iman etmek. Üçüncü esas ise bu sıfatların nasıllığını ve niceliğini araştırma ve idrak etme hevesinden vazgeçmektir. Kim bu esaslardan dışarı çıkarsa Rabbini hakkıyla birlememiş, isim ve sıfat tevhidini gerçekleştirmemiş olur. Yukarıdaki maddeleri şimdi açarak inceleyelim. Birinci esas temsilden, benzetmeden sakınmak idi. Allah'ın sıfatlarından bir sıfatın, mahlukatın sıfatlarına benzemediğini söylemek ve Allah'ın 90 sıfatlardan tenzih etmektir. Nitekim şu Ara suresi 11. ayette onun benzeri hiçbir şey yoktur. İhlas suresi 4. ayette hiçbir şey onun denge olmamıştır. Nahili suresi 74. ayette de Allah'a bir takım meseleler, benzerler ince, icat etmeyin. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz buyurulmaktadır. Kur'an'ın, Kur'an ve sünnette Allah için gelen isim ve sıfatlar mevcuttur. Ancak bunlar hiçbir varlığın özelliğine benzemez. Yani mesela Kehf suresi 26. ayette geçen O ne güzel gören ve işitendir e, buyruğundaki işitme organı da, görme organı da hakiki olarak vardır. Ancak bunlar asla mahlukatın gözüne ve kulağına benzemez. Keyfiyetini yani büyüklüğünü, rengini, şeklini gibi özelliklerini biz bilemeyiz. Bu hususlarda ne Allahu Teala ne de Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir nas bildirmemiş. Sahabe de bunları araştırma külfet ve zahmetine girişmemiştir. Bizden istenen bildirildiği kadarına iman etmek öteye geçmemektir. Çünkü İslam'ın ayağı ancak teslimiyet köprüsünün üzerinde sağlam durur. Bu hususta tabi'in döneminde fıkıhçı imamlarından Zühri'nin sözü ne de güzeldir. Risaleti yani peygamberliği göndermek Allah'a aittir. Bunu tebliğ etmek Resulün görevidir. Bizlere düşene teslimiyettir. Allah Azze ve Celle'yi sıfatlarında birleyen bir Müslümanın bunlarla beraber Rabbini uyku, acizlik, yorgunluk, ölüm, cahillik, zulüm, gaflet, unutma gibi noksan sıfatlardan da tenzih etmesi gerekir. Nitekim Subhanallah sözü Allah'a noksanıklardan beri kadar tenzih ederim demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Bukhar ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Her kim bir günde yüz kere subhanallah ve bihamdi yani Allah'ı hamd ederek tüm noksanıklardan tenzih ederim derse deniz köpüğü kadar da olsa günahları silinir. İkinci esas tatil ve tahriften sakınma idi. Tevatür ve sünnette sabit olan Allah'ın isim ve sıfatlarıyla yetinip harici isim ve sıfatları Allah'a izafe etmemek, onların mana ve lafızlarını değiştirmemek, var olduğu bildirilenleri iptal edip yok saymamaktır. Allahu Teala kendisini Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbini neyle isimlendirdi ve sıfatladıysa onunla yetinilmeli. Konulan sınırlar ifrat ve tefrit şeklinde yani aşırılık ve ihmal etme şeklinde aşılmamalıdır. Çünkü Allah kendisini tüm mahlukatından daha iyi bilir. Nitekim Bakara suresi 140. ayette de ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Buyurulmaktadır. Yüce Allah'tan sonra da onun nebisinden daha iyi bilecek kimse yoktur. Çünkü Necm suresi 3-4. ayetlerde bize bildirildiğine göre o Resul hevasından bir şey söylemez. Onun konuşması ancak vahiyden ibarettir. Allah-u Teala isim ve sıfatlarına tahrifat yapanlar hakkında ise Araf suresi 180. ayette şöyle buyurmaktadır. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimleri hakkında ilhat edenleri, eğriliye sapanları terk edin. Onlar yapmakta oldukları şeylerin cezasını göreceklerdir. Bu esasa göre Allah'ın vecihini yani yüzünü onun zatıyla, elini kudretiyle, istiva sıfatını istila ve hükmetme ile tevil etmek doğru değildir. Üçüncü esas ise tekliften sakınmaydı. Naslarla bildirilen en güzel isim ve yüce sıfatların nasıllığını ve niceliğini araştırmaya ve idrak etmeye çalışmamak bildirildiği kadarına iman etmektir. Çünkü herhangi bir sıfatın keyfiyetini bilmek ancak o sıfatın sahibini tanımakla alakalıdır ve mümkündür. Çünkü sıfatlar sıfatlananların çeşitliğine göre değişiklik arz eder. Şöyle ki bizden birisi örneğin antiloptan bahsedildiğinde onu daha önce görmemiş ve kendisine de anlatılmamışsa o hayvanın özellikler hakkında bir fikir edinemez sadece tahminde bulunur. Yüce Mevlamızın sıfatlarına gelince bize bildirilenler dışında onun zatının keyfiyeti hakkında bilgi sahibi olmaya imkan ve yol yoktur. Dolayısıyla sıfatlarının nasıldığı ve niceliği hakkında da hiçbir bilgilenme yolu yoktur. Bundan dolayı bize düşen önderimiz olan sahabe tabi'in ve tebe-i yaptığı gibi yapmak onların inanıp teslim olduğu gibi inanıp teslim olmaktır. Bu hususta, bu hususta başlıca alimlerimiz şunları söylemektedir. İlk alimimiz İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ondan dört tane sözünü anlatacağız. Birincisi Allah'ın zatı hakkında hiç kimsenin bir şey söylememesi gerekir. Aksine Allah kendi zatını neyle nitelendirmişse kul onu öylece nitelendirir. Bu konuda kendi görüşüne göre hiçbir şey söylemez. Akide tut daha ve şerhinde zikredildi bu sözü. İkincisi, Yüce Allah'ın gecenin son üçte birlik diliminde birinci semaya inmesi yani nuzul hakkında kendisine soru sorulunca nasıllığı bizce bilinmeyen bir şekildedir diye cevap vermiştir. Bu sözü Beyhaki'nin El Esma ve Sıfat isimli kitabında zikredilmekte. Üçüncüsü, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Ona ait bu sıfatlar nasıldığı bizce bilinemeyen sıfatlardır. Onun eli kudreti ya da nimetidir denilemez. Çünkü bu takdirde o sıfatın iptali söz konusudur. Bu ise kaderiye ve mutezile mensuplarının görüşüdür. Bu sözü Fıkhul rivayet etmemekte. Dördüncüsü ise kendisine ibadet ettiğin ilahın nerededir diye soran kadına şüphesiz ki Yüce Allah yerde değil göktedir diye cevap vermiştir. Bu da El Esma ve Sıfat isimli kitabında zikredilmektedir. İkinci alemimiz İmam Şafii rahmetullahi aleyh ondan da iki söz edeceğiz. Birincisi Kur'an'ın söz konusu ettiği ve sünnette varıtılmış bu sıfatları kabul ederiz. Ve aynı zamanda Allah'ın kendi zatı hakkında yaratılmışlara benzemesinin söz konusu olmadığını belirttiği gibi biz de teşbihi kabul etmeyiz. Zehebi'nin siyerinde zikredildi bu sözü. İkincisi ise benim izlediğim sünnet Allah'ın gökte ve arş üzerinde olduğuna, dilediği şekilde yarattıklarına yaklaştığına ve yüz Allah'ın dünya göğüne dilediği şekilde indiğine inanmaktır. Bu sözde İbni Ebi Hatim'in Adab-ı Şafi isimli kitabında, Ebu Nâim'in El-Hilye'sinde rivayet edilmektedir. Üçüncü alimimiz İmam Malik bin Enes rahmetullahi aleyh. Ondan da üç görüşü nakledeceğiz. Birincisi Allah göktedir. ilmi ise her yerdedir. Bu sözü Ebu Davud'un Mesali İmam Ahmet isimli kitabında İbni Abdülber'in Ebtemhid isimli kitabında rivayet edildi. İkincisi İmam Malik'e Allah kıyamet gününde görülecek mi diye soruldu oda evet dedi. Bu söz de İbn Abdilber'in el İntikay kitabında rivayet edildi. Üçüncüsü ise Velid bin Müslim dedi ki ben Malike, Sevriye, Evzayye, Leis bin Saada Allah'ın sıfatlarına dair rivayet edilmiş haberler hakkında sorduğumda hepsi onları geldikleri gibi kabul ediniz, keyfiyetler hakkında düşünmeyiniz dediler. Bu ise Daire Kutmi'nin sıfat, Daire Kay'nin Şerh-i Usul-i İtikad-ı Ehl-i rivayet edildi. Dördüncü alimimiz Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Onunla üç görüşme edeceğiz. Birincisi El-Mervezi şöyle dedi. Ahmet'e Allah'ın sıfatlarına, onun görülmesine, İsra'ya ve Arş ile ilgili kıssaya dair hadisler hakkında sordum da hepsinin sahih olduğunu belirtti ve bu haberler nasıl geldiyse öylece kabul edilir dedi. Bu sözü Tabaka hana bile de rivayet edildi. İkincisi Allah'ın konuşmadığını iddia eden kişi kafirdir sözüdür ki bu sözü oğlu, oğlu Abdullah'ın kitab-ı sünnesinde rivayet edildi. Üçüncüsü ise Yüce Allah kendi zatını neyle nitelendirmişse siz de onu öylece nitelendiriniz. Kendi zatı hakkında neyi reddetmişse siz de Allah'tan onların uzak olduğunu belirtiniz. Bu sözü de İbnül Cevzi'nin menakıb İmam Ahmet isimli kitabında rivayet edilmekte. Beşinci alimimiz Muhammed bin Müslim Ez-Zuhri rahmetullahi aleyhin sözüdür ki az önce geçmişti tekrarlayıp kaynağını bildireceğiz. Risaleti göndermek Allah'a aittir. Onu tebliğ etmek Nebi'nin görevidir. Bize düşen teslimiyettir. Bu sözü Zehebi Siyer'de rivayet etmekte. Altıncı alimimiz Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh'dir allah Teala'nın Kur'an'da kendisini vasfettiği şeylerin tamamı okunduğu gibidir. Bunları keyfiyetsiz ve benzetmeye gitmeden tefsir edilmesi gerekir. Onun bu sözünü lalekai şerh-i usulü itikade ehl kitabında rivayet etti. Sonuncu alimimiz ise Nuayn bin Hammad el-Huzai rahmetullahi aleyhtir. Allah'ı yarattıklarına benzeten kafir olur. Allah'ın kendisinin nitelendirdiği şeyleri inkar eden de kafir olur. Allah'ın kendisini ve Nebiyesinin de onun nitelendirdiği hiçbir şey teşbih benzetme değildir. Bu söz lalekai'de Zeheb'in el-Uluv lil-Aleyyye'l-Gaffar kitabında ve Siyer ve Belâda rivayet edildi. Allah'ın isim ve sıfatları İmam Taberi isim ve sıfatlar hakkında şöyle demektedir. Buluğ ve ergenlik çağına erişen her kadın ve erkek Allah'ın isim ve sıfatlarını delilleriyle bilmezse Müslüman olmaz. Çocuklar 7 yaşına geldiklerinde onlara bu konuyla ilgili deliller öğretmek ve onları yetiştirmek velilerine vaciptir. Maturidi'nin kitabı Tevhid isimli kitabında geçtiği üzere. Allah azze ve celle'nin isimleri. Allahu Teala'nın isimleri kendisi için özel alametlerdir. Bunlar ancak Kur'an ve sünnet esas alınarak belirlenebilir. Bu isimlerden her biri bir veya daha fazla sıfata delalet edebilir. Mesela alim ismi, ilim sıfatına, kadir ismi, kudret sıfatına, rahman ismi, rahmet sıfatına delalet etmektedir. İsim ve sıfatların tamamının manalarını ise Allah ismi kapsamaktadır. Allah'ı isimlerinde birlemek, onun her ismine ve o ismin delalet ettiği manaya inanmayı gerektirir. İsimlerin adedi. Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Her kim onları sayarsa cennete girer, Allah tektir ve tek sever mealindeki Bukhari ve Müslim hadisinden dolayı Allah'ın 99 ismi olduğu bilinmektedir. Ancak alimlerin büyük çoğunluğu Allah'ın isimlerinin bundan daha fazla olduğu görüşündedir. Delilleri ise Ahmet bin Anbel'in müsnedinde hakim, Mucemül Kebir, Ebu Yala, İbn Ebi Şeyben, Musannefi, İbn Hibban'ın İhsan Bezzar'ın keşfülaslar keşf keşf ve sahih rivayet edilen şu hadisidir ki o hadis Ey Allah'ım kendini isimlendirdiğin, kitabınla indirdiğin veya katındaki bizce bilinmeyen gayb ilimde kendine sakladığın sana, sana ait tüm isimlerle senden istiyorum. Kur'an'ı gönlümün baharı, kalbimin cilası yap. Onunla hüznümü, gam ve kederimi gider. Hadisidir. İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh Allah'ın isimlerinin adedi hakkında şunları söylemektedir. Esmaül Hüsna herhangi bir sayı ile sınırlandırılamaz. Çünkü Allahu Teala'nın kendi katında gayb aleminde tercih ettiği isim ve sıfatları vardır. Bunları ne Allah'a yakın bir melek ne de gönderilen bir nebi bilebilir. Bu sözü Bedaiül Fevais kitabında geçmektedir. Benzer sözleri ise günümüz alimlerinden Salih bin Fezcan el irşad ila Sahih-i İtikad isimli kitabında söylemektedir. İmam Nebevi rahmetullahi aleyhi de Alimler bu 99 lafızlı hadiste Allah'ın isim ve sıfatları hususunda hasır yani daraltma sınır olmadığına ittifak etmişlerdir. Bu hadisin manası Allah'ın 99'dan başka ismi yoktu şeklinde değildir. Hadis ile kast olunan mana ancak kim bu 99 ismi sayarsa cennete girer şeklindedir. Onları saymakla cennete girişim bildirilmesiyle istenen isimlerin sayısı hakkında bir sınır olduğunu bildirmek değildir demekte ve az önce geçen hadisi bu görüşün delil olarak zikretmektedir ki bu sözü Müslim şerhinde bulunmaktadır. Hadislerde zikredilen Allah'ın isimlerini saymaktan murat ise onları ezberlemek, manalarını anlayıp öğrenmek, gereğince amel etmek ve onlarla tevessül ederek Allah'a dua etmektir. Allahu Teala'nın sıfatları Sıfatlar iki çeşittir. Birincisi zati sıfatlar, ikincisi fiili sıfatlardır. Zati sıfatları nefis, ilim, hayat, kudret, görme, işitme, el, vecih yani yüz, kelam, kadem yani ayak, azamet, kibriya, uluv yani yükseklik, zenginlik, rahmet ve hikmettir. Bu sıfatlar Allah'ın şahsında sabittir ondan ayrılmaz. Fiilî sıfatları ise İstiva yani yükselme Nuzul yani inme Gelme, hayret etme Gülme, razı olma Sevme, kerih görme Kızma, sevinme Gazap etme Maiyet yani beraberlik gibi sıfatlardır Bunlar görüldüğü gibi Allah'ın iradesi ve kudreti ile alakalı sıfatlardır Bu çeşit sıfatlarda bize gerekli olan Allah'ın kemaline layık Mana üzere onları Allah'a ispat edip belirlemektir İsim ve sıfat tevhidinin delilleri. Bunlar Kur'an'da ve sünnette çoktur. İsim ve sıfatlara en şamil yani kapsayıcı sure Kur'an'ın üçte biri diye adlandırılan İhlas suresidir. Ki bu söz Bukhar ve Müslüm'de rivayet edilmekte. Bu sure kemal sıfatları Allah için ispat ederken noksan sıfatlardan da Allah'a tenzih etmektedir. Kur'an'ın tamamı ise kıssalar, hükümler ve Allah'ın sıfatları şeklinde taksimatlara ayrılmaktadır. Kur'an'daki en büyük ayet olduğu bildirilen, Müslüm'de rivayet edilen ayeten kürsi yani Bakara suresi 255. ayette, Hadis suresi 3. ayette isim ve sıfatlar denilince ilk akla gelen ayetlerdir. Kur'an'da Allah'ın isim ve sıfatlarından bahsetmeyen bir sure ise yok. Şimdi ehli sünnetin isim ve sıfat inançları nelerdir? Onları konuşacağız. Birincisi, Rablerini Kur'an ve sünnette geçen sıfatlarıyla tanırlar. Lafızları tahrif etmezler. Bildirilen isim ve sıfatları benzetme, keyfiyetlendirme ve iptal yoluna sapmadan geldiği gibi kabul ederler. Yüce Allah'ın sıfatlarının keyfiyeti hakkında sınırlama ve belirlemede bulunmazlar. Nitekim Bakara suresi 140. ayette de ki siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Şu Ara suresi 11. ayette bunun benzeri hiçbir şey yoktur. Araf suresi 180. ayette ise onun isimleri hakkında evliliğe sapanları bırakın. Onlar yapmakta oldukların cezasını göreceklerdir. Buyurulmaktadır. İkincisi, şanı yüce Allah'ın kendisinden önce hiçbir şeyin var olmadığı ilk, kendisinden sonra hiçbir şeyin bulunamayacağı son, kendisinin fevkinde üstünde hiçbir şeyin olmadığı zahir, kendisinin altında hiçbir şeyin olmadığı bahtın olduğuna inanırlar. Hadid Suresi 3. Ayette O ilktir sondur, zahirdir, batındır. Bu her şeyi bilendir. Üçüncüsü, onlar Yüce Allah'ın her şeyi yaratan, kuşatan ve her canlıyı rızıklandıran, her şeye güç getiren ve hesabı, hesaba çekecek olan tek ilah olduğuna inanırlar. Bu bahsettiklerimiz En'am suresinde 101. ayette fetih 21, Talak 12, Cin 28, Hud 6, Kef 45, Enbiya 47, Bakara 163. ayetlerde zikredilmektedir. Dördüncüsü, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Allahu Teala'nın yarattıklarından yüce, yüksek ve onlardan ayrı olduğuna inandıkları gibi, onun yedi kat semanın üstünde olduğuna ve arşa istiva ettip yükseldiğine, ilminin ise her şeyi kuşattığına yorum yapmaksızın inanırlar. Bunlar da rad Suresi 9, Ala Suresi 1, Bakara Suresi 255 ve Talak Suresi 12. ayetlerde bize zikredilmektedir. Allah'ın arş üzerine istivası. İstiva kelimesi Kur'an'da üç şekilde kullanılmıştır. Birincisi yalın yani bir eke bağlı olmaksızın kullanımı. Nitekim Kasas suresi 14. ayette Musa güçlü çağına erişip istiva edince lafzı geçmektedir ki bu ayette istiva olgunlaşma, olgunluğa kavuşma manasındadır. İkincisi ila, yaklaşma eki olan harf ile kullanımıdır. Bakara suresi 19. ayette Allah sonra semaya istiva etti şeklinde kullanılmaktadır. Bu ayette istiva yöneldi orayı kastettiği manasındadır. Üçüncüsü ise ala, üzerlik e eki olan harf-i ile kullanımıdır. Zuhruf suresi 13. ayette sırtlarına istiva etmeniz için şeklinde kullanılmaktadır. Bu ayette istiva yükselme ve istikrar yani yerleşme, karar bulma manasındadır. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da araşa istiva edendir ayeti ki Araf suresi 54. ayettir. Bunun benzeri ayetler ise Yunus suresi 3. ayet Ra'da suresi 2. ayet Taha suresi 5. ayet Furkan suresi 19. ayet Secde suresi 4. ayet ve Hadid suresi 4. ayettir. Bu ayetlerdeki Allah ahribi kullanım da bu kısımdandır. Ve ayetin manası Allah'ın büyüklüğüne ve yüceliğine yaraşır bir şekilde arşın üstünde olması ona yerleşmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste konumuzun delilidir. Allah yaratmayı bitirince arşına istiva etti. Bu sözü Zehebi'nin el ulu isimli kitabında zikredilmekte. Allah sevdiği şeyleri yaratmayı bitirince arş arşa istiva etti lafzıyla da Taberi'nin Camiül Beyan ilmindenin Kitabü't Tevhid'ine rivayet edilmektedir. Bir adam İmam Malik rahmetullahi aleyhiye Allah'ın arşa istivası hakkında peki nasıl istiva etti diye sorunca o başını öne eğdi, kendisini ter bastı. Akabinde istiva bilinmeyen bir şey değildir. Fakat niteliği akıl ile bilinemez. Ona inanmak farz, onun keyfiyet hakkında soru sormak ise bid'attır ben senin ancak bir bidatçı olduğunu zannediyorum dedikten sonra adamın meclisten çıkarılmasını emretti. Bu olay Uluvda, Ebu Nâmin Hilletül Evliyası'nda Lâle Kâin'de ve Beyhakinin El Esmâ ve sıfat isim kitaplarında geçmekte kayıtlı bulunmaktadır. İmam Malik'in bu sözleri şöyle izah edilmektedir. İlk kısım istiva bilinmeyen bir şey değildir. Yani dilde anlamı bilinmektedir. Yükseklik ve istikrar manasındadır İkinci kısım Fakat niteliği akılle bilinemez Aklımızda Allahu u Teala'nın Arşına istivasının niteliğini Yani nasıllığını anlamamız mümkün değildir Bir şeyin niteliği Ya bizzat o şeyin kendisini Veya benzerini görerek Ya da onun hakkında gelen doğru bir haberle bilinebilir Bu yolların hiçbiri Allah'ın sıfatları hakkında mevcut değildir Çünkü Allah'ı veya haşa Benzerini dünya gözüyle görmek Hiçbir mahluk için mümkün değildir bunu öğrenmenin diğer yolda ayet ve hadislerle gelecek haberlerdir ki Kur'an ve sahih sünnette bu usta dair herhangi bir bilgi gelmemektedir. Üçüncü kısım ona inanmak farzdır. Sözü Allah'ın şanına yaraşır bir şekilde arşının üzerine istiva ettiğine inanmak gerekir. Çünkü bizzat Rabbimiz ve şerefli elçisi böyle olduğunu bildirmiştir. Dördüncü ve sonuncu kısım ise onun keyfiyeti hakkında soru sormak ise bidattir. Sözünün manası istivanın niteliği hakkında soru sormak bidattir. Çünkü onun niteliği hakkında bilgi sahibi kimse yoktur. Netice olarak İmam Malik'in istiva hakkında söylediği bu söz kitap ve sünnette bildirilen diğer isim ve sıfatlar içinde genel bir ölçüdür. Buna göre bu sıfatların anlamları tarafımızca bilinmekte ancak nitelikleri kesinlikle bilinememektedir. Çünkü Allahu Teala bize bu sıfatların anlamlarını bildirmiş niteliklerini ise bildirmemiştir. Allah'ın gökte oluşu. Mülk suresi 16 ve 17. ayette Göktekinin sizi yere batırmayacağından emin misiniz? Yoksa göktekinin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Buyurulmaktadır. Fatır suresi 10. ayette Güzel sözler ancak ona yükselir. Onları da Allah'a salih ameller yükseltir. Buyurulmakta. Nahl suresi 50. ayette Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Denmekte Mü'min suresi 36 ve 37. ayette Firavun ey Haman bana yüksek bir kule yap. Belki yollara göklerin yollarına erişirin ve Musa'nın ilahını görürüm dedi. Nisa suresi 158 Ali İmran suresi 55. ayette ise doğrusu Allah onu yani İsa'yı kendisine yükseltmiştir buyurulmaktadır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muaviye bin Hakem hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendisinden tokat yiyen cariyeyi imtihan ederken Allah nerede diye sordu. Cariye semadadır, semanın üzerindedir diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da bunu kabul ve ikrar etti. Bu olay müslimde rivayet edilmektedir. Onun ikinci sözü sizler yeryüzü ahalisine merhamet edin ki semada bulunan da yani Allah da size merhamet etsin. Ebu Davud Üçüncüsü ben semada olanın yani Allah'ın emini kendisine güvenilen olduğum halde sizler bana güvenmiyor musunuz? Halbuki sabah akşam bana gökyüzünün haberi geliyor. Sözdür ki bu sözde Bukhara ve Müslüm'de muttefekun aleyh olarak rivayet edilmiştir. El-Husnat vel-Cemaatin isim ve sıfat e, inancı hakkındaki beşinci e, inançları kürsüyle arşın hak olduğuna ve arşın su üzerinde olduğuna inanmalarıdır. Bunlarla ilgili ayetler şunlardır. Bakara suresi 255. ayet. Onun kürsüsü gökleri ve yeri için almıştır. Hud suresi 7. ayet. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Mü'min suresi 7. ayet. Arşı yüklenen ve onun etrafında bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve Hakk'a Sures 17. ayet O gün Rabbinin arşını onlardan yani meleklerden 8'i üzerlerinde taşır. Ayetleridir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Onun yani Allah'ın arşı su üzerindedir. Bir diğer hadisi ise Ahmet bin Hanbel'in Müslüm'de bezar ve İbn İbhan'ın el ihsan kitaplarında şöyle kayıtlıdır. Yedi kat gök ile yedi kat yer Allah'ın kürsüsünün yanında ancak genişçe çöl bir yere bırakılmış bir halka gibidir. Arşın kürsüye üstünlüğü ise geniş çölün bu halkaya üstünlüğü gibidir. İbn-i Abbas radiyallahu anhma ise kürsünün iki ayağın konduğu yer olduğunu söylemiştir. Bu sözü hakimde ve mucam Kebir'de rivayet edilmiştir. İsim ve sıfatlar hakkındaki ehl-i sünnetin İnançlarının altıncısı, Allah'ın iki elinin var olduğuna ve her iki sağ olduğuna inanmalardır. Onun her iki eli de açıktır, dilediği gibi infak eder. Nitekim, Sa'd suresi 75. ayette, Allah ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? dedi. Maide suresi 64. ayette ise, bilakis onun iki eli de açıktır, dilediği gibi infak eder buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslim'de rivayet eden hadisinde şöyle buyurmaktadır. Rahman'ın iki eli de sağdır. Yedinci esas Ehl-i sünnet vel cemaat Yüce Allah'ın gecenin son üçte birinde yücelik ve büyüklüğüne yaraşır şekilde dünya göğüne, inanmakta, dünya göğüne inmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fuhar ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyurdu. Rabbimiz gecenin üçte biri kaldığı zaman dünya semasına iner ve şöyle der. Yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim? Yok mu benden bir şey isteyen, istediğini ona vereyim? Yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım? Bu hadis yaklaşık 28 sahabenin rivayet ettiği mütevatir bir hadistir. Sekizincisi, En i Sünnet ve Cemaat Allah'ın kendisine yaraştırır şekilde nefsi, yüzü, iki gözü, baldırı ve ayağı olduğuna bunların da yaratılmışlara asla ve kapaha benzemediğine inanırlar. Nitekim Taha suresi 41. ayette Allah azze ve celle Musa aleyhisselam'a hitaben seni nefsim için seçtim buyurmaktadır. Rahman suresi 27 ve Bakara suresi 15. ayetlerde ise ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki kalacaktır buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Ahmet, Mucemül Kebir ve Hakimleri rivayet eden bir hadisinde Allah'ım senden yüzüne yüzüne bakma lezzetini ve seninle buluşma şevkini bana lütfetmen istiyorum diye dua etmiştir. allah Teala Kamer Suresi 14. ayette inkar edilmiş olana yani Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önüne akıp gidiyordu buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'ın gözü hakkında Bukhari ve Müslim'de rivayet eden bir hadiste şöyle demiştir. Hiç şüphesiz Rabbinin bir gözü kör. Yani şaşı değildir. Dene Kalem suresi 42. ayette Allah azze ve celle O gün baldır açılır ve secdeye çağırılırlar. Ancak buna güç yetiremezler. Buyurmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsiri beyanında kıyamet günü hakkında şöyle buyurmuştur. Bukhari ve Müslüm'le rivayet hadiste. <gülüyor> Rabbimiz baldırını açar. Derhal onun azametinden dolayı her mümin erkek ve kadın secde eder. Yalnız dünyada insanlara göstermek ve eşittirmek için secde denilen secdesiz kalır. Secde etmeye gider. Ancak sırtı tek bir tabakaya döner. Yine Bukhari ve Müslüm'le rivayet bir başka hadiste. Fakat cehennem dolmak bilmez, bunun üzerine Allah ona ayağını koyar da o yetişir, yetişir, yetişir der. İşte o zaman cehennem dolar, bir kısmı diğer kısmına büzülür. Eylül Sünnet vel cemaatin isim ve sıfatlar hakkındaki dokuzuncu inançları, Allahu Teala'nın kıyamet gününde kulların arasında hüküm vermek için yüzeline yaraşır ve yakışır bir şekilde mahşer sahasına geleceğine inanmalarıdır. Nitekim Fecr suresi 21 ve 22. ayetlerde Hayır, yeryüzü dağılıp parça parça edildiğinde Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde buyrulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu ayetlerin tefsiri beyanında şöyle buyurmaktadır Bukhar ve Müslümler rivayet eden hadiste Putperestler, Yahudiler ve Hristiyanlar ateşe sevk olunduktan sonra meydanda sadık olsun, facir olsun muvahhid müminler kalır. Alemlerin Rabbi onlara gördükler suretin dışında başka bir surette gelir ve neyi bekliyorsunuz? Her ümmet kulluk yaptığının peşine düştü diye seslenir. 10. Esas en i ve Cemaat müminlerin cennette Rablerini göreceklerine kendisiyle konuşacaklarına iman ederler. Nitekim Kıyamet Suresi 22 ve 23. ayetlerde Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl Parıldayacak Rabbilerine bakacaklardır Buyurulmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Bukhari ve Müslüm'e gelen e, Hadiste şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz ki Sizler Rabbinizi Dolunay'ı gördüğünüz gibi görecek ve onu görmekte Hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yunus suresi 26. ayetteki iyilik edenlere iyilik yani cennet ve ziyade fazlalık vardır ayetin okuduğu ve Cennet ehli cennete ve cehennem ehli cehenneme girince bir davetçi Ey cennet halkı muhakkak sizin için Allah katında bir vaat vardır. Allah o vaadi size tam olarak yerine getirmek ister der. Allah tebarike ve teala ziyadeleştirmemi arttırmamı istediğiniz bir şey var mı diye sorar. Onlar da yüzlerimizi artmadın mı? Bizleri ateşten kurtarıp cennete girdirmedin mi derler. Mütakiben Allah Azze ve Celle zatıyla kullar arasındaki hicabı açar da onlar ona bakar dururlar. Allah'a yemin olsun ki Allah onlara zatına bakmaktan daha sevimli ve daha fazla göz aydınlı olacak hiçbir şey vermemiştir. Bu rivayet Müslim'de Tirmzi İbn-i Maci Ahmet bin Anbel'de rivayet edilmektedir. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cuma günü hakkında bahsederken şu bilgiyi vermiştir ki bu bilgiler tergübe terhibde İmnebü Dünya, Taberan'ın evsatı Bezzar ve muhtasarında Ebu Yarada rivayet edilmektedir. Şöyle ki Rabbin azze ve celle cennette beyaz miskten daha güzel kokan bir vadi yarattı. Cuma günü olunca İlleyi'nden kürsüsüne iner. Sonra kürsüyü nurdan minberlerle çevirir. Nebiler gelir ve onların üzerine otururlar. Sonra minberleri altın koltuklarla çevirir ve sıddıklar ile şehitler gelerek onların üzerine otururlar. Daha sonra da cennet ehli gelir ve kum yığından üzerine otururlar. Mütakiben Rableri Tebargü ve Teala tecelli eder ve onlar da onun yüzüne bakarlar. 11. inanç esası ise ehl-i cemaat Allah'ın işitme, görme, ilim, kudret, izzet, kelam, hayat, beraberlik, sevgi, rahmet, öfke, rıza gibi gerek kitabına vasfettiği, gerekse nebisi vasıtasıyla belirttiği sıfatları kabul ederler ve bunların nasıllığını ancak Allah bilir biz bilemeyiz derler. Nitekim Taha suresi 6. ayette muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm buyurulmakta Tahrim suresinde ayette o bilendir hikmet sahibidir. Nisa suresi 164. ayette Allah Musa ile gerçekten konuştu. Maide suresi 119. ayette Allah onlardan razı olmuştur. Bakara suresi 195. ayette Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever. Mümtehine suresi 13. ayette ise Ey iman edenler Allah'ın kendilerine öfkelendiği bir kavmi dost edinmeyin buyurulmaktadır.